Maybe it's not. <Gülüyor> Arkadaşlar selamünaleyküm. Derse başlıyoruz. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Dersimizin de ayrı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. 10. ünitede kalmıştık sizinle arkadaşlar. Sizinle bir hafta geriden gidiyorum. Şimdi derse başlamadan arkadaşlar aşağıda not olarak yazdığım cümleyi de görmüşsünüzdür. Yarın akşam bir telafi dersi yapmamız e, gerekecek. E, neden derseniz haftaya Cuma Cumartesi ve Pazar 3 gün fakültede bir sempozyumumuz var. Orada görevim var. E, o sebeple ders yapamayacağım. E, hafta sonunda telafisini yapamayacağız dolayısıyla haftaya. E, onun için e, yarın e, bir ek ders yaparak e, en azından daha önceki Geride kaldığımız bir haftayı telafi edelim. Sonra arkadaşlar 26 ve 27'sinde de yani önümüzdeki hafta değil de bir sonraki hafta cumartesi ve cuma ve cumartesi 3 ders yaparak inşallah şeyi bitireceğiz, aralık sonunda bitireceğiz. Çünkü bir sonraki haftada sınavınız var ocağın ilk haftası. Yarın akşam müsait değil mi arkadaşlar bu sınıfa söylediğimiz saat? Yani son haftayı hepsini sıkıştırmayalım böyle. Geçen hafta bir üç hafta önce bir hasta oldum bir akşam yapamamıştık. Ama haftaya sempozyumumuz olmasa haftaya rahat iki haftaya iki tane ondan sonra hafta haftada iki tane yaparak rahat bitirdik ama bu sempozyum olduğu için arkadaşlar haftaya komple cuma da cumartesi de düşüyor. Dolayısıyla durum böyle. Evet, cevaplarımızın arkadaşlarımız olur diyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman şu Murat Bey'e de bir yazayım. Tekrar onu duyurursunuz sizlere yapsın. Ondan sonra başlayalım derse. Arkadaşlar aklınıza sığınarak çay şey içiyorum çünkü 2 saat arka arkaya konuşmak önceki derste yordu biraz şimdi devam edeceğiz tekrar bir 1.30-100 işte dakika filan bu ders biraz ağır arkadaşlar teşekkür ediyorum sağolunuz dersimiz biraz ağır özellikle son bahsi Önceki hafta bayağı hararetli bitirmiştik diğer sınıfla bu dersimizin son ee, Bizim e, en çok tartışılan konulardan bir tanesidir. İslam felsefesinde. Ee, sudur dediğimiz teori. Yani alemin nasıl meydana geldiği ile ilgili e, tartışma. Ee, onun için arkadaşlar biraz o ders hararetli bitmişti ee, diğer sınıfla geçen hafta. <gülüyor> Bakalım sizde nasıl bitireceğiz. Evet Hatice Hanım ne diyorsunuz? İki grubu bir arada yapsanız daha iyi olmaz derken yani e, ona e, müsaade ettiler. Keşke de ilk haftadan böyle yapsak ama uygun olmuyor. Onun için ayrı ayrı yapıyoruz. E, yani iki ders, her iki grubu da ayrı ayrı yapıyoruz. Siz de bir geriden gidiyoruz. Onu da eşitleyeceğiz inşallah bir problem yok yani. Sonuçta aynı, aynı notları anlatıyorum. Aynı şeyleri. Yani belki bazılarında başka konulara gidiyoruz. Farklı böyle e, oluyor ama Bunlar telafi dersi değil arkadaşlar, telafi dersi yani şöyle, e, daha doğrusu ek ders değil bu telafi, yapmadığımız haftanın dersi, dolayısıyla e, yapmadığımız haftanın dersine her sınıfta yine farklı farklı saatlerde yapmak gerekiyor ki, e, şey olsun çünkü dediğiniz gibi o, o, onlarla bir ünite öndeyiz, e, yani aynı yapmamız mümkün olmaz. <gülüyor> Tabii ki bizim için daha kolay olur bir şey iki defa anlatmaktansa ama durum böyle yani. Dolayısıyla arkadaşlar yarın inşallah sizinle ekseris yapacağız daha doğrusu telafiyedir. Sonra da iki hafta sonra da normal saatimizi yapacağız bir de cumartesi günü yine kalan derslerimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum ben metafizik İbn Sina'da daha önce İbn Sina'nın eserlerin hayatını eserlerini anlatmıştık. Sonra e, psikoloji ve bilgi teorisinden e, bahsettik geçen hafta e, ve 10. bahis, 10. ünite İbn Sina'nın metafiziği ki İbn Sina'nın metafiziği e, hem İslam dünyasında düşünce tarihinde İslam dünyasında çok önemli etkileri olan bir alandır. E, sadece İslam dünyasında değil Batı'da da e, İbn Sina'nın metafiziği Batı'ya Hristiyan düşünce Latin Orta Çağında oldukça etkilemiş bir e, alandır arkadaşlar. Tabii biz burada çok muhtasar kısa bir şekilde görüyoruz bu bahisleri, ama tabii bu da e, faydalan hali değil tabii bu anlattıklarımızda. E, bir filozofun e, sistemini komple baştan sona anlatmak e, haftalar alacak bir konu. Burada bürlük yani özün özü böyle en e, temel konular, en öz meseleler üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla İbn-i Sina de mutlaka üzerine durulması gereken bir konu onun nefs teorisi yani e, psikoloji, anlayışı ve onun bir uzantısı olan e, bilgi teorisi ve yine e, i̇bn Sina'da atlanmadan e, üzerinde durulması gereken bir konu mutlaka değinilmesi gereken bir konu metafizik. Ve dolayısıyla i̇bn Sina'nın felsefesinde tacıdır aynı zamanda son bahsidir. adlı o büyük felsefe külliyatının felsefe ansiklopedisinin son bölümüdür. Metafizik ve o metafizik son bölümleri de e, baş, baş bölümleri metafizik konusu, sonra metafizik temel problemleri, sonra ilahiyat teoloji e, bahisleri ve ondan sonra da e, metafizik son bölümlerine evlisiyle pratik felsefe dediğimiz konulara ki İslam'da fıkhın bazı Tartışmaları, bazı meseleleridir. E, sosyal hayatta ilgili bazı meseleleriyle metafiziği İbn Sina bitirir. İbn Sina'nın metafiziği arkadaşlar, şimdi e, çok uzun dediğim gibi konuşmak mümkün ama notlarınızı da biz takip edelim. E, İbn Sina <gülüyor> metafiziğinde kullandığı kaynaklara e, öncelikle e, biz işaret edelim. Burada e, Eşşifa adlı eserin El methal bölüm yani medhal mantığın ilk bölümü giriş demektir. Mantığa giriş kısmında İbn Sina felsefesiyle ilgili olarak genel kaynaklarından bahsediyor. Tabii daha sonra ileriki bahislerde özel özel isimlerden bahsedecek. Fakat İbn Sina'nın burada genel yöntemini daha doğrusu genel anlamda kaynakları kendinden önceki felsefe tarihin önemli isimleridir ve onları İbn Sina onlardan faydalandığını söylüyor. Tabii ki bu faydalanma farklı şekillerde oluyor. Onların Arapça'ya çevrilen eserlerinden i̇bn Sina kendi sistemine göre bir faydalanma yapıyor. Yani i̇bn Sina'nın tasarlanmış olduğu bir felsefe anlayışı var. O felsefe anlayışına hizmet edecek şekilde i̇bn Sina önceki felsefe geleneğini alıyor. Ama ondan sonra da özellikle bu başta söylediği bu İlk paragraftaki cümleler kendi düşüncesine göre, kendi yorumlarına, kendi iştahatlarına göre, kendi felsefe anlayışına göre bunları tekrar tasnif ediyor ve kendi sistemini oluşturuyor. Bunu i̇bn Sina birçok alanda yaptığı gibi metafizikte de yapıyor arkadaşlar. Burada özellikle i̇bn Sina'nın söylediği bir şey var. Bazı konuları alışılagilen yerlerden farklı vahislerde, farklı yerlerde... El aldığını söylüyor. E, bu da benim kendi e, tasarrufumdur diyor. Yani bu kendi e, tasarrufumun bir neticesidir bu. Bazı bahisleri alışılagilen yerlerde değil de farklı e, başlıklar altında almam. Yani burada görüyorsunuz edrek tuhu bil fikri di fikri e, hassal tuhu e, diyor. Yani burada kalite kendi damgasına oluyor Eee Şimdi arkadaşlar i̇bn Sina'nın e, felsefesinde ve metafiziğinde genel anlamda kaynakları e, Yunan düşüncesi, Yunan e, filozoflarından e, özellikle Aristoteles. Aristoteles'in eserlerine yazılmış olan şerler ki bunlar Arapça çevrilenlerden tabi bahsediyoruz. Ama tabi bunun dışında i̇bn Sina bir de İslam-Dünya görüşü e, içerisinde yaşıyor ses arkadaşlar sorun olmasın lazım diye düşünüyorum ben ee, özellikle ee, dersi şeyin yanında yapıyorum ki bir sorun olmasın. Evet. <gülüyor> Yani bir arkadaşımız da Yok değil mi arkadaşlar sorun? Birkaç kişiden de geliyor ama Aynı yazılar Yani her hafta yaptığım yerde yapıyorum. Dediğim gibi şeyin, modemin yanında yapıyorum. Bir problem olması lazım Tam çekiyor bende şey Ondan sonra normal bizim görevli arkadaşların söylediği tarayıcıdan da giriyorum özellikle Evet Şimdi arkadaşlar en son kaldığımız yer İbn Sina aynı zamanda İslam toplumunda yaşayan bir filozof, İslam dünya görüşünün içerisinde yaşamış bir isim. Bu sebeple bu metafizikteki bazı tartışmaları İslam dünyasında ele alan ilimler kelam ve tasavvuf ilimleridir. İbn Sina kendi önce kelam ve tasavvufta tartışılmış olan bazı konuları da yine felsefesinin tabii özellikle metafiziğinin belli yerlerine e, ekliyor. Yani İbn Sina'nın metafiziği çok yönlü bir e, kaynağı dayanıyor, bir sentez e, var burada. Fakat İbn Sina nihayetinde tüm bu farklı kaynakları ve kendi görüşlerini bir araya getirip bir terkib e, ortaya koyuyor ve bu e, hem İslam dünyasında hem de az önce dersimizin başında söylediğimiz gibi Batı dünyasında da e, etkili bir sistem oluyor. i̇bn Sina ve onun daha alt bölümü metafizik. Şimdi İbn-i Sina'nın metafizikle ilgili görüşlerini görebileceğimiz birçok eseri var. Günümüze ulaşan eserlerinin önemli bir kısmı i̇bn Sina metafiziğinin ayrıntılı bir şekilde okuyabilmemiz mümkün. Fakat i̇bn Sina'nın metafiziğini en ayrıntılı olarak görebileceğimiz yer Eş-Şifa adlı eserinin El-İlahiyat yani metafizik bölümüdür arkadaşlar. Bunun dışında Necat, Uyunun Hikmet, El-Hikmetül Aruziye, El-İşarat ve Temlihat, Mübahasat, Talikat gibi diğer başka eserlerinde de biz i̇bn Sinan'ın tefzini ayrıntılı olarak okuyabiliriz. Fakat en ayrıntılı görüşler, onun en hacmi eseri Eşşifanın el Ilahiyat bölümündedir. Şimdi i̇bn Sinan'ın burada... Yaptığı şey ne? Nasıl bir içerik var? Kısaca ondan bahsedelim. Öncelikle İblisina kendisinden sonra da yaygın bir usule dönüşecek olan bir tasnifle başlıyor. Bir ilmin konusu, tabii öncesinde bir ilmin adı, bir ilmin konusu, bir ilmin amacı ve bir ilmin alt meseleleri gibi giriş bahislerinden İblisina Söz ediyor. Yani her ilmin bir adı vardır. İlm-i Sina adını tartışıyor öncelikle. Ee, ve diyor ki bu ilmin adı e, benim kullanacağım, benim tercih ettiğim el-ilmun ilahi veya el-ilahiyattır metafizik e, ile ilgili olarak bunu tercih ediyor. Neden? Çünkü e, e, ilahiyat ilahın araştırıldığı ilim demek. Aslında metafizik birazdan göreceğiz. Neyi araştırıyor i̇lm Varlığı araştırıyor. Fakat e, varlıklar içerisinde e, en yetkin, en şerefli varlık olan, en üstün varlık olan e, ilah da metafiziğin bir e, meselesidir. Amaçladığı, araştırmayı amaçladığı bir meselesidir. Öyleyse e, bu varlıklar içerisinde en yetkin olanın da incelendiği bölüm metafizik olduğuna göre biz metafiziği, varlığı araştıran e, bu ilmi e, incelediği, en yetkin varlıktan hareketle adlandıralım ve onu e, el-ilmü'l-ilahi'yi adlandıralım, e, diyor. E, ve dolayısıyla bu şekilde de adlandırıyor. Tabii çok burada sözü uzatmayın, e, ilmin amacı, her ilmin amacı vardır, bu ilmin amacı var, konusu var ve meseleleri var. Şimdi burada biz daha çok ilgilendiren ilmin sina metafizinin metafiziğin konusunun ne olduğu ile ilgili e, yaklaşımıdır. Şimdi burada daha önceki haftalarda biraz bahsetmiştik. Hatırlayacaksınız arkadaşlar özellikle Kindi'yi ve Farabi'yi de şöyle bir 5-10 dakikaya yakın ee, sadece bu konudan bahsetmiştim. Onların metafizik e, ilmine nasıl baktıkları, e, metafizi hangi konuyu araştırdığı ile ilgili olarak daha önce de inmiştik. Ve hatırlayacaksınız kısaca söyleyeyim Kindi'nin, e, Kindi felsefesinde metafiziğin konusu Tanrı'dır. E, fakat Farah abi de e, metafiziğin konusu e, şeydir, e, varlıktır. Burada tabi e, şöyle bir soru gelebilir. Yani aralarında konu değişince ne fark oluyor? İşte ona göre metafiziğin konusu bu, buna göre bu. İkisi e, aynı ilimden bahsediyor. Konunları farklı. E, hem bu neden kaynaklanıyor hem de farklı olması durumunda ne olur diye sorular gelebilir. Şimdi buna şöyle cevap verelim. Bir ilim arkadaşlar, bir ilim türlü türlü meseleleri inceler, ama o türlü türlü meselelerin ortak olduğu bir taban vardır, bir zemin vardır. Ona mevzu denir. Yani mesela diyelim bitkiler, mesela üzüm, üzüm çeşitlerini inceleyen bir üzümle ilgili bir ilimden bahsedelim. Bir üzüm türünü o ilimin meselesi kabul edelim. kara üzüm var, siyah üzüm var vesaire. üzüm türleri var. o üzümü inceleyen ilmin bir meselesidir mesela kara üzüm. Fakat hepsini inceleyen şey konudur. Yani konu genel olanı inceler. Mesele ise alt bir konunun alt bir bahsini inceler. Yani ibni Sina böyle bir ayrım yapıyor. Dolayısıyla bir ilim incelediği bir ilmin incelediği alan o ilmin kapsamına giren hususların en geneli olmalıdır. Mesele ise o kapsama giren en genel yani hususun altındaki alt e, nesnelerdir, varlıklardır, zihni varlıklardır, ilahi varlıklardır neyse. Böyle e, söylemek mümkün Dolayısıyla İbn Sina e, bunu temel bir bahis yapıyor. Çünkü e, bunun üzerinde oldukça uzun bir şekilde duracak. Çünkü neden e, temel bir konu yapıyor? E, metafizi buradan temellendiriyor. Ve onu kelam ilminden de bir anlamda bu şekilde e, ayırt etmiş oluyor. Şimdi e, daha öncesinde i̇bn Sina'dan önce Farabi, metafizin konusunda varlık olduğunu söylerken kindi tanrı diyordu. Bu e, yaklaşımda özellikle farklılaşmada e, Farah doğrudan Aristoteles'in e, metafiziğine dayalı olarak yani bu görüşün ortaya koyduğunu söylememiz mümkün. Farabi, Aristoteles metafiziğinde olduğu gibi metafizin konusunun var olması bakımından varlık olduğunu söyler. Tanrı ise bir varlık olması bakımından varlığın bir alt kategorisi olmaktadır. Dolayısıyla metafizin konusu değil de o alt konulardan, alt bahislerden biri olduğundan dolayı, bir meseledir. Bu ayrım i̇bn Sina'da da e, görülmektedir ki Aristoteles metafizinde de biz bunu görüyoruz. E, <gülüyor> Şimdi neden böyle bir e, ayrım var ve o genel ile özel e, arasındaki ilişki nedir? Onun üstünde de biraz e, durum arkadaşlar. Şimdi filozoflar, İslam filozofları vardı. İki ayrıyorlar. Zorunlu varlık ve e, mümkün varlık. Ve dolayısıyla hem zorunlu hem de mümkün varlık yani zorunlu varlık tanrı bunun dışındaki bütün alem ve içindekilerde mümkün varlık yani var olması ile olmaması arasında bir fark olmayan veya var olabilir de olmayabilir de olabilir de olmayabilir de dediğimizde o mümkün varlık oluyor ama mutlak var olması zorunlu olan var olması zorunlu gerekli var olmasını pardon var olmamasını asla düşünemeyeceğimiz Varlık, zorunlu varlık, vacibul vücut, yeri de mümkün vücut. Dolayısıyla e, her ikisini üste birleşen kavram ise nedir? Vücut veya mevcut kavramıdır. Arapçada, Türkçede varlık kavramıdır. Öyleyse e, metafizik aslında bu en genel kavramı incelemelidir diyor İblisina. E, şimdi burada e, bu e, bu iki e, varlık e, kategorisiyle ilgili olarak e, bir şey daha söylememiz lazım. Biz varlık dediğimiz zaman, az önce bir örnek verdim ben, üzüm dedim en gelen manada. Üzümleri inceleyen ilim, bunun konusu üzümdür. E, onun altındaki e, meseleler söz konusu olduğunda işte bir tanesini incelediğinde o bir meseledir. Başka birisini incelediğinde o da yine onun bir meselesidir. Şimdi buradaki ayrım şöyle ya arkadaşlar. Evet. Varlık dediğimiz zaman bizim zihnimize gelen en genel anlamdaki bir kavramı kastediyor e, filozoflar. Biz varlık dediğimizde çoğunlukla aklımıza somut nesneler belki geliyor olabilir, cismani maddi varlıklar geliyor olabilir ama filozofların e, metafizin konusu en genel manada varlıktır, var olması bakımından varlık dediklerinde kastettikleri sadece bizim e, ilk, ilk etapta aklımıza gelen somut cismani maddi varlıklar değil, e, aklımızın tüm varlık alanlarını kuşatacak şekilde muhatap olduğu var olma kavramıdır. Varlık kavramıdır. Dolayısıyla durum böyle olunca bu kavram insan zihninin ulaşabileceği en genel kavram olmaktadır. Ki biz e, Tanrı vardır e, derken de e, nihayet de onu bir var olma ile nitelemiş oluyoruz arkadaşlar. E, bilmiyorum burayı anlatabildim mi? Yani insan zihninin Ulaşabileceği en genel kavram var, var onlar varlık kavramıdır. Ve onun bir derecede eş anlamlısı olan, bütün dillerde de bir karşılığı olan şeydir. Şey dediğimiz zaman da biz bunu varlıkla eş anlamlı olarak kullanabilir ve tüm aklımıza gelen her varlık türünü bunun altına sokabiliriz. Öyleyse bu en genel kavramı inceleyen bir ilim olmalıdır. Biz... Metafiziği bu en genel kavramı değil de onun altında olan bir kavram olan bir varlık olan atlersiniz. Tanrı'yı inceler dediğimiz zaman, o zaman buradan bir sürü problem doğacak bilgisine göre. Metafizik hem en genel konuyu incelemelidir, hem de Tanrı'yı incelemelidir. Peki bu nasıl olacak? İşte birisini mevzu yani konu yaparak yani en genel anlamda varlığı konu yaparak Tanrı'yı da onun bir meselesi yaparak bilgisine. E, bunun çözülebileceğini e, düşünüyorum. Peki böyle olmazsa ne olur? Şimdi e, ona geçeceğiz. Bu imparalokumuzu biraz uzattık ama e, önemli bir vahis burası. Şimdi diyor ki bir sinap her ilmin konusu veya bir ilmin konusu o konunun mahiyeti ve nitelikleri araştırılmadan önce e, o ilim için bir doğru olarak e, kabul edilir. Yani şunu diyor, mesela ben e, tefsir ilmini inceliyorum. Ben tefsir konusu nedir? E, Kur'an'ın e, anlamıdır. Kur'an, Kur'andır. Kur'an'ın anlamlarını e, ortaya koymak, Kur'an'ı yorumlamaktır. Dediğimiz zaman biz nihayetinde tefsirin konusu Kur'andır diyoruz. E, peki Kur'an e, bir ispatlamaya ihtiyaç duyuyor mu? Hayır. Elimizde zaten verili olarak var. sinanın buradaki şeyi şu. Bir ilim araştırdığı konuyu... Araştırmaya başlamadan önce kabul ederek şeye başlar. Mesela tıbbın konusu nedir? Biraz sonuçlaştırsam bunu daha iyi anlayacaksınız. Tıbbın konusu e, sağlıklı olması bakımından ve hastalıkların hastalıklardan uzak olması bakımından insan bedenidir. Şimdi tıp insan bedenini ispatlamayla başlıyor. Şey hayır, insan bedenini belirli bir şey olarak kabul ediyor. Ondan hastalıklar nasıl uzak tutulur, nasıl e, hastalık geldiği zaman tedavi edilir. İnsan bedenini bu açıdan inceliyor. Aynı şekilde de diyor ki metafizik e, baştan kabul ettiği şeyi inceler ki o da varlıktır. Neden? Çünkü insan zihninin en ulaştığı genel kavramdır ve bunu ispatlamak için e, bir e, şey söz konusu değildir. Çünkü biz o e, onu doğuştan zihnimize hazır buluruz. Yani verili bir şeydir bu zihnimizde. Dolayısıyla ...bunu başka bir ilmin incelemesi de mümkün değildir. Dolayısıyla her ilim incelediği konuyu başta verili olarak kabul eder. Devam edelim buradan. Bir başka ifadeyle her ilmin konusu varlığı o ilimde kabul edilmiş bir şeydir. Ve o ilim ancak onun yani varlığı müsellem olan şeyin hallerini inceler. Fakat anının varlığının bir ön doğru olarak kabul edilmesi metafizikte mümkün değil ilgisini. Sina burada şimdi başka bir eee bahsediyor. Çünkü bir ilmin şey bir şeyin bir şeyin varlığının bir önde doğru olarak bir ilimde kabul edilmesi için onun başka bir yerde ispatının yapılması lazım. Mesela tıp insan bedenini inceliyor. ama insan bedeninin ispatıyla uğraşmıyor. İnsan bedeninin beden var olması bakını inceleyen hangi bilimdir? Doğa bilimleridir. Tabii iyi yaptır. Üst bir ilimden o ilkeyi alıyor. E fakat Tanrı'nın varlığının başka bir üst ilimde ispat edilmesi de mümkün değildir. Yani bunun metafiziğin bir meselesi olabilmesi için daha üst bir ilimden gelmesi de söz konusu değildir. Öyleyse burada yapılacak olan şey şudur. En genel kavram olarak metafiziğin incelediği konu varlık olmalıdır. Ee, yine ondan daha üstün bir ilim olmadığına göre, daha genel bir konu inceleyen bir ilim olmadığına göre e, Tanrı'nın varlığının da burada bir meselesi olarak e, incelenmesi gerekir ki ancak bu şekilde e, bu şey çözülebilir. E, i̇bn Sina'ya göre bu varlık ve Tanrı arasındaki ilişki e, bu şekilde çözülebilir. E, bu durumda i̇bn Sina'ya göre metafizik ilminin konusu arkadaşlar e, el mevcut e, bimâhû mevcut ve el haysu e, min haysu mevcut şeklinde bizim kaynaklarda geçilir. Yani var olması bakımından varlık metafizin konusu Tanrı ise metafiziğin en temel ispatlamayı amaçladığı problemdir. Burada arkadaşlar ikinci paragraftan devam ediyorum. i̇bn Sina'nın insan zihninin oluşabileceği en genel kavramlar olarak gördüğü üç tane kavram var. Bunlar içerisinde en genel anlamda ki kavram zor, e, varlık kavramıdır. Ve onunla birlikte e, daha, e, alt mesabede duran şey e, ve zorunlu e, kavramlarıdır. İnsan zihninin ulaşabileceği en geniş kavramlar e, bunlardır. Ve bunlar insan zihninde insan zihinde bu kavramlar e, evliliği, yani burada apriori olarak geçiyor. Kelsenize yani çok kullanılan bir tabirdir. Kendi kendine apaçık anlamları olan kavramlardır ve insan bunları e, tecrübe yoluyla değil de doğuştan ve zihninde verili kavramlar olarak e, bulur ve kendini idrak etmeye başladığı andan itibaren e, bu temel üzere hayatı anlamaya çalışır. Yani bu temel varlıklarla ilgili temel şey, insanın dış dünyasıyla ilgili, e, zihniyle ilgili algılama, idrak hepsi temelde e, bu kavramlara dayanır. İnsanda bir var olma bilinci vardır ve dışarıda da bir varlık vardır. İnsan bunu e, herhangi bir ispat olmaksızın e, bilir ve onu e, ister zihinde ister e, dış dünyada bir şey olduğunu e, bilir ki burada şeyi özel anlamda kullanıyorum. Yani e, bir varlık e, var olma kategorisinde e, bulunduğunu kabul eder. Dolayısıyla bunlar insan zihninin dışarıdan herhangi bir öğrenmeyle değil de doğuştan öğrendi doğrudan verili olarak kendisinde açık bulduğu e, kavramlardır. O zaman yani o zaman e, bunları söylenmesini sevilen metafizik e, varlıkla ilgili bir takım temel kavramları da inceleyen bir ilimdir. Şimdi ilk metafizin konusu var olması bakımından varlık dedik. Sonra varlığın hallerini inceliyor metafizik. Bu ne demektir? E, varlıkla ilgili kavramlar ve ona erişen kavramlar. Bunlar şey, e, zorunlu kavramı e, gibi kavramlar. E, şimdi i̇bn Sina burada bir takım alt başlıklar oluşturuyor varlık, varlığın halleriyle ilgili olarak. Diyor ki mesela varlık e, ya kadimdir ya hadistir yani ya ezelden var olandır ya sonradan var olandır. Biz varlıkla ilgili e, hem... Zorunlu varlık kendi mümkün varlıkları kapsayacak şekilde varlıkla ilgili bir takım kategoriler belirleriz zihnimizde. Zorunluluk, pardon kadimlik ve sonradanlık mesela bunlardan bir tanesidir. Bunun dışında yine biz varlığın zorunlu olduğunu, mümkün olduğunu söyleyebiliriz diyor. Bu da yine zihnin kategorilerinden bir tanesidir. Varlıkla ilgili bir diğer kavram yokluk. Varlıktan bahsettik ama bir de yokluk var. Yokluk diye insan zihninde bir kavram var. E, bu da yine e, fitofizikte inceleyen bahis bir tanesidir. Dolayısıyla varlık ve onunla birlikte yokluk kavramı, kadimlik, hadislik, zorunluluk, mümkünlük ve imkansızlık kavramları. E, bunun dışında öncelik ve sonralık, tekaddim ve taaffur e, kavramları e, önceden olma sonradan, e, pardon önce gelme sonra gelme manasında varlığın yine halleridir. Dolayısıyla arkadaşlar varlığın hallerinden biz bahsettiğimizde bütün bu kavramları tek tek bunları araştırırız. Felsefe, metafizik bölümü dış dünyada somut alemde olan varlıkları doğrudan incelemez. Onlarla ilgili zihni bir kavram olarak en genel anlamda varlığı inceler ki bu biz en genel anlamdaki bu varlığı biz yukarıda söylediğimiz gibi doğuştan dış dünyamızda hazır olarak buluyoruz. E, i̇şte şimdi Sina buradan hareketle e, buradan hareketle arkadaşlar e, Tanrı'nın ispatlanmasına e, geçer ilaki bahislerinde metafiziğin. Yani biz dış dünyada bir varlık olduğunu biliyoruz hiç tartışmasız bir şekilde e, kendimize idrak ettiğimizden e, beri e, kendi varlığımızın da farkındayızdır. Aynı şekilde e, İdrakimizin uzandığı bütün e, ne kadar varlığı algılayabiliyorsak e, muhatapımız olan onların o varlıklarında var olduğundan e, şüphe etmeyiz. E, i̇bn Sina bunu e, neden söylüyor? Buradan e, İbn-i Sina e, Tanrı'nın varlığının ispatlanması e, yöntemi olarak e, imkan deliline geçecek arkadaşlar. Şimdi i̇bn e, İdnisi burada varlığı ikiye ayıracak. Biz dış dünyada bir varlığın olduğunda şüphe etmeyiz. Yani kendimizin ne varlığından şüphe etmeyiz? İdrak ettiğimiz varlıkların varlığı olmasından da şüphe etmeyiz. Peki bu varlıklar varlıklarını kendinden mi almıştır? Yoksa varlıkları onlara dışarıdan mı gelmiştir? Yani o kendimi, kendi varlığımıza dahil olmak üzere varlığından şüphe etmediğimiz bu varlıkların Varlıkları kendinden midir yoksa kendisi dışındaki başka bir illetten, sebepten midir? Ee, biz bu düşünceyi e, bir sonraki aşamaya getirdiğimizde mümkün varlıkların yani var olması da olması da mümkün olan kendimiz gibi varlıkların varlıklarının var olmalarının yani kendileri gibi olmayan bir ilkeye dayanması gerektiğini e, söylenemiz gerekir i̇bn göre. Bu cümleyi bir daha tekrar edeyim. Ee, varlıkları iddi ikiye ayıracak. Vacip varlıklar, zorunlu varlık ve mümkün varlıklar şeklinde. Biz dış dünyada e, kendimiz gibi var olması da olmaması da mümkün olan varlıkları ilk, e, ilk etapta idrak ediyoruz, hak ediyoruz. Peki bu varlıklar varlıklarını kendinden mi almıştır? E, bu varlıklar varlıklarını e, kendinden almamıştır. Çünkü bu varlıklar... E, yok olabilen varlıklardır. Yok olabildiklerine göre e, var olmaları da kendi ellerinde değildir. O zaman onları var eden bir ilke vardır. Peki o ilke onlar gibi bir ilke midir yoksa onlardan farklı bir ilke midir? Sorusunu sorduğumuzda onlar gibi bir e, ilke olmamalıdır. Çünkü e, mümkün varlığı yine bir başka mümkün varlığın var etmesi halinde onu da yine başka bir mümkün varlık yani varlığını e, dışarıdaki bir harici bir sebebe harici bir sebepten alan bir varlık var etmiştir. O zaman biz bu akıl yürütmesi silsilesine götürdüğümüzde bunun bir yerde ya durdurulması ya da devam etmesi lazım. Bunun devam etmesi halinde bizim Türkçede kısır döngü dediğimiz devri daim ya da bir başka versiyon olarak teselsül geliyor. Yani sebeplerle sonuçlar arasındaki sonu kesilmeyen bir zincir ya da dönem devri daim dediğimiz kısır e, döngü ibnesiyle demek ki o zaman bu e, varlıkları mümkün varlık olan sonradan varlıkların yok kaybolan varlıkların varlıkların kendinden gelmediğini e, ortaya koymamız gerekiyor akıl bunu bize e, gerektiriyor çünkü e, bu şeyin bu siddetlerin e, bir yerde e, durmaması halinde kısır döngüye gideceğiz ki bu da bize yine bir bilgi vermeyecektir. İşte i̇bn Sina burada bu kısır, bu kısır döngünün bu mümkün varlıkların varlıklarının bir illetten ama kendileri gibi olmayan bir illetten almaları gerektiği fikrine dayandırır. Yani o döngünün bitmesi gereken bir yer olmalıdır. O mümkün varlıkları, varlıklarının onlar gibi olmayan bir ilkenin, bir illetin vermesi gerekir. İşte bu da e, onlardan farklı olan e, yokluğu tasavvur edilemeyen varlığı zorunlu olan e, yani zorunlu varlıktır o ilke. Dolayısıyla İblisina e, bu şekilde bir tanrı ispatlamasına varıyor arkadaşlar ki biz buna felsefede, din felsefesinde e, e, imkan delili diyoruz. <gülüyor> Bunu arkadaşlar kelamda gördüğünüz ya da göreceksiniz yine din felsefesinde daha önce bu konu gelir arkadaşlar anılmı varlığın ispatlanması ile ilgili e, filozofların hem İslam dünyasında hem de e, batı e, latin ortaşağı felsefesinde e, en yaygın delillerden biri olduğunu görüyoruz Tabii bunun dışında daha birçok çok delil var hudus delili var e, inayet ve ihtira delili var akıl delili fıtrat delili gibi deliller var. Yani bir tanrı e, fikrinden onun e, varlığından akli olarak bahsedeceksek yani bir dini nasıl dayalı olmadan onun varlığını ispat etmeye kalkacaksak bir takım delillerin ortaya konması lazım ki bu deliller klasik felsefede e, birçok e, birçoktu ve farklı versiyonları var. i̇bn Sina bunlar içerisinde en çok e, hatta sadece diyebiliriz imkan delilini e, tercih etmektedir. İmkan deliliği de Dediğimiz gibi varlığın e, ikiye ayrılmasına dayalı bir delil. Şimdi daha basitleşecek gözükecek olursak, yukarıdaki cümleleri, varlığın e, en baştan ikiye ayrılmasına dayanan bir delil. Yani mümkün varlık ve zorunlu varlık. Ama bu bu ayrımı yapabilmemiz için bunun metafizik altında incelenmesi lazım ve dolayısıyla varlığın bunu incelemesi, varlığı inceleyen ilmin ilmimizle yapması lazım. E, durum böyle olunca da e, mümkün varlıklar ve zorunlu varlık ayrımını yaptığınız zaman, Mümkün varlıkların varlıklarını kendinden almadığını, onlara harici bir sebebin e, varlık verdiğini, nihai onların varlık ilkesinin e, harici bir sebep yani vacibül vücut olduğuna e, varırız. Çünkü e, aksi takdirde e, kısır döngü ve teselsül ile biz hiçbir e, şeye varamayacağız. Yerinde döndüğümüz, başladığımız yere tekrar dönmüş olacağız. E, Şimdi bu e, harici varlık arkadaşlar e, buna kelamda mürecih denir. Müreccih ne demek? Müreci tercih eden. Neyi tercih ediyor? E, yokluğu, varlığa, varlığı yokluğa tercih ediyor. Yani arkadaşlar biz mümkün varlıkla ilgili olarak şunu demiştik. E, var olması da var olmaması da mümkün olan varlıktır. Birçok tanımı var bunun. Bizim filozoflar farklı farklı ama aşağı yukarı hepsi birbirine benziyor burdan. yapıyorlar. Var olabilir de var olmayabilir de demiştik. Yani olması ile olması e, arasında bir eşitlik var veya olabilir de olmayabilir de. E, buna e, bizim kelam geleneğimiz müreccih diyor. Bir şeyin yokluğunu pardon bir şeyin varlığını yokluğuna e, tercih ediyor. İşte. Bu e, şeyi İblisina illet e, olarak adlandırıyor. Yani e, mümkün varlığa varlık veren ilke. Buna e, illet diyor İblisina ve e, zorunlu varlığı illet olarak görüyor. Yani mümkün varlıkların var edici sebebi. Fakat onun ise bir ilkesi yoktur. Yani onun e, zaten yokluğu düşünülemeyeceğine göre yokluğu düşünülemeyen bir varlığında bir sebebi bir illet olmayacaktır dolayısıyla e, iblis bu zorunlu varlığın e, illet ve müreccih olduğunu e, söyler bizim kelam geleneğinde e, olduğu gibi evet arkadaşlar burada e, bizim felsefe geleneğinde tanrı ispatlamasının en Çetrefilli bahislenen bir tanesidir bu imkan delili ki oldukça ayrıntılı bir derildir. Ben burada bu derinin en basitleştirerek anlatımını size sundum. Tabii çok uzun bir akıl yürütme silsilesi var ki o şey burada geliyor arkadaşlar. 45 ve 46'da ben o sayfaları açmadım. Siz buradan onları bakarsınız. Yani bu şey nasıl oluyor? Bu arada bahsettiğimiz akıl yürütme nasıl oluyor da bu şeye varıyoruz? Kısaca ben onu anlattım. Buradan siz ona bakarsınız arkadaşlar. İşte bu sebebi olmayan, illeti olmayan varlık arkadaşlar. Kadim varlık ve ee, i̇lk ilke ilk varlıktır arkadaşlar. Kısaca böyle demek mümkün. Ee, tabii şimdi konu e, ne kadar kolay? E, siz onu da bize de sorun. <gülüyor> Demem gerek herhalde orada. E, yani burada çok e, çetrefilli bir argümantasyon süreci var. E, arkadaşlar. E, yani bu sonuca e, varırken adeta yani bir tabir ve göbek çatlatmak diye. Bu bizim filozofların da durumları öyle gerçekten. Aralarında yazışmalar yapıyor aynı dönemde yaşayanlar. Böyle adeta kılcal damar çalışması yapıyorlar diyebiliriz. Felsefenin bu gerift konularında en ufak bir ayrıntıya yönelik eleştirileri düşünüyorlar. Birbirlerine yöneltiyorlar. Aslında mesela İki İslam filozofu aynı dönemde yaşayan, ki benim çalıştığım isimlerden bir tanesi Katibi ve onunla aynı dönemde yaşayan Tuğsi, 13. yüzyılda 1250'ler 60'larda bunlar yazışıyorlar. Bu bahis üzerine yazışıyorlar, imkan delili e, ve bu delilin versiyonlarını tartışıyorlar. E, adeta ikisi de aslında aynı görüş sahibi, e, ikisi de zorunlu varlığın, ezeli olduğunu, mümkün varlıkta, varlıkta sonradan aldıklarını. Ee, ...bu imkan delili üzerinden ispatlıyorlar ama... E, ...detaylara indiğimizde... E, ...sanki birbiriyle farklı şeyler iddia ediyorlarmış gibi... E, ...bir... E, ...durum karşınıza çıkıyor o metinleri okuduğumuz zaman... ...dolayısıyla evet yani biz... E, ...burada tabii o ayıntılara girmemiz gerekmiyor... ...mümkün mertebe basit olarak anlattığımızda... ...konu aslında anlaşılabilir bir şey... ...zaten arkadaşlar... E, ...ben şuna inanıyorum... E, Bizim İslam filozoflarının iddiası zaten budur Farah Ağabey'in de ilgisiyle e, Filozoflar halkın anlayacağı e, basit konuları e, teknik ve bilimsel bir dille anlatırlar. Bunu halkın anlay anlayacağı anlamda e, anlatan kimdir? E, tüm insanların anlayabileceği anlamda anlatan peygamberdir. Yani peygamber her insanın anlayabileceği bir dili konuşur. Vahyin dili e, herkesin anlayabileceği bir dildir ama... Felsefenin dili ise akademik bilimsel bir dildir çünkü burada ispatlamaya dayalı akri argümanlar, deliller, akarkaya arka bir üre bağlantılıdır. Bu sebeple orada böyle bir dil farklılığı olduğunu söyler Farabi ve İbn Sina. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada şöyle bir sıralama var notlarımızda İbn Sina'nın eserlerindeki sıralamayı da yansıtan bir şeydir bu. Önce metafizik konusundan başladık. Metafizik adı, konusu, amacı gibi hususlardan sonra varlığı hallerinden bahsettim ben yukarıda. E, mümkün varlık, zorunlu varlık, kadim varlık, had hadis varlık gibi varlığın halleri arkadaşlar bunlar. Bundan sonra biz e, özellikle oradan nereye geçtik? Tanrı ispatlamasına geçtik. E, mümkün varlık, zorunlu varlık ayda bundan. ispatlanmasından sonra ne geliyor sırada? Tanrı'nın isimleri ve sıfatları geliyor arkadaşlar. Şimdi e, bu isimler ve sıfatlar e, konusu üzerinde duracağız. E, bizim kelam kitaplarında da biliyorsunuz e, Tanrı'nın e, sıfatlarından bahsedilir. Esma ve sıfat bahisleri vardır. Bizim e, ilk e, dini bilgileri öğrendiğimizden beri de e, bir şekilde bu bilgileri e, duyarız. Tekmini sıfatlar, selvi sıfatlar, buğutu sıfatlar gibi tematik hatta bunun e, dışında başka eğitim aldıysak oralardan duyduğumuz bir takım bilgiler. Şimdi bu e, bunu bizim kelam alimlerin tabii, özellikle Nas'larda yani ayetlerde ve hadislerde Allah'ın e, zikredilen isimleri ve sıfatlarını e, temellendirerek e, yaptıkları bir tartışma bu. Net artışması, Allah'ın isimleri ve sıfatları e, nedir, onların varlıkları nedir, nasıl e, anlaşılmalıdır. E, ve burada da bir tasnete yapıyorlar. Subuti sıfatlar e, olumlayan, yani onun varlığında olan şeyler. Selbi sıfatlar ise kendisinden nefret edilerek, e, anlaşılabilecek olan e, sıfatlar veya tekvini sıfatlar, yaratma varlık verme ile ilgili sıfatlar Bir böyle bir takım e, videosunuz. E, kelam ilminde. E, tasnifler vardır. Ee, şimdi filozoflar da tabi e, İslam dünyasında, İslam coğrafyasında, İslam dünya görüşünün hakim olduğu bir e, medeniyette yaşadıklarından dolayı tabii ki e, kelam ilminin ve dolayısıyla onların dayandıkları nasların tanrı tasavvurundan farklı bir şey e, söylemeleri çok da beklenmemelidir. E, nitekim öyle de oluyor kelam ilmindeki sıfatlar, isim ve sıfatlar bahsine yakın bir yaklaşım var burada. E, filozoflar e, kelam ilminde Tanrı'nın geçen temel sıfatlarını e, kullanırlar, alırlar bunları ve bunları da inkar etmezler. Sıfatlarla ilgili bir inkar filozoflarda söz konusu değildir. E, fakat e, filozoflarda e, daha önce bu e, Muhtezile ile eşkali ve maturidiler arasında yaşanmış olan bir tartışma var sıfatlarla ilgili olarak. Yani sıfatların varlığıyla ilgili bir şey yok. Sıfatlardan ne anlamamız gerekir? Tartışma bununla ilgili. Yani sıfatların mahiyetiyle ilgilidir. Buraya geçtiğimiz zaman da biz Muhtezile'de gördüğümüz bir yaklaşım var. O da şudur. Sıfatlar Allah'ın ne zatının aynısıdır ne de gayrısıdır diye bir Kısaca hepinizin bildiğin, tahmin ettiğim bir e, sloganları, bir cümleleri var. Yani sıfatlar ne Tanrı'nın aynısıdır, e, Tanrı'nın zatı aynı şeydirler. Ne de onun varlığının dışında ayrı bir varlık kategorisine sahiptirler. Yani e, bu şu demektir. E, sıfatların biz e, varlığını kabul ediyoruz ama öyle bir e, şey var ki muhtezzede. Muhteziye'ni anlatalım tabii ki. Ee, onlara ayrı bir varlık kategorisi de vermiyoruz ama Tanrı'nın zatıyla da aynı eleştirmiyoruz. Tabii bu, bu yaklaşım biraz e, eleştirildi tabii Eşariler tarafından e, ve Maturidiler tarafından. E, şimdi e, bunu şunun için anlattım. Filozofların e, sıfat yaklaşımı da Muhteziye'ninkine biraz benziyor. Çünkü aslında e, Tanrı'nın sıfatları dediğimizde ee, biz şimdi buradan okuyayım ee, ne onun varlığında bir çokluktan bahsetmiş oluyoruz ne de varlığını tam olarak tanıtır. Burada arkadaşlar sayfa 47'nin e, ikinci parazasındayım yani bu bütün bu sıfatlar ne onun varlığında bir çokluğu gerektirir e, diyor tekstil ne de e, varlığını tam olarak tanıtır Burada kısaca tabii bu e, sıfatlardan bahsediliyor. E, uzun bir konu bu. E, bu sıfatlar bahsinden biz e, özellikle bir başka hususa geçeceğiz ama şurayı bir önce e, tamamlayalım. E, Sina sıfatların, e, insanların e, anlayabilmeleri, tanrıyı tanıyabilmeleri e, adına onu farklı yönlerden tanıtan kavramlar olduğunu kabul ediyor. Bizim kelam alemleri gibi. E, fakat bu sıfatların aslında tek bir e, sıfata rica edilebileceği gibi bir düşüncede ayrıca vardır. Ehli sünnetten farklı olarak ki ehli sünnetin en çok eleştiri yaptığı şeylerden bir tanesi de budur Eşerilerin özellikle. E, filozoflar ki burada İbn-i Sinayet'e bir kastediyoruz. sıfatları sıfatlar içerisinde e, en temel olanın onun e, akletmesi olduğunu e, söylerler. Akletme ee, onun akretmesi aynı zamanda e, irade etmesidir, ee, irade etmesidir, ee, kelamıdır yani konuşmasıdır, ee, bilgisidir, duymasıdır, işitmesidir, ee, aynı zamanda hayat vermesidir, yaratmasıdır, kudretinin tecelli etmesidir, fark etmesidir vesaire vesaire. Yani e, bir sıfat bütün aslında daha doğrusu bir vasıf, onun e, bir özelliği diyelim. Bütün, bütün özelliklerini kendisinde barındıran bir özelliğe sahiptir. Burada buna çok değinilmemiş. Bunu özellikle söyledim. Çünkü bir sonraki bahis bununla doğrudan alakalı. Nedir o? Bütün varlıklar Tanrı'nın ilim sıfatından. Ki aynı zamanda dedik Onun akletmesinden doğmuştur. Bütün varlık buradan doğmuştur. Bu doğma dediğimiz şey arkadaşlar dersin başında söylediğim üzere. Alemin meydana gelmesi yani onun varlığın, onun bilgisinden taşması e, sürecidir. Buna filozoflar e, sudur ya da feyiz diyorlar arkadaşlar. Şimdi o bahse geçeceğiz fakat e, şurayı kaçırmayalım. Konular birbiriyle oldukça bağlantılı bir şekilde ilerliyor farkındasınızdır. E, evet ilim sıfatı aynı zamanda akretme, akretmeyi Farah bir kullanıyor. Ben biraz genel bir dil kullandım burada filozofar dedim. Ee, bu Farabi'de suduru anlattık sanki biraz bir hatırlıyorum ama Farabi akletmeyi e, şey yapıyor. İbni Sina ilim ee, Bilge, bilme tanım bilmesi temel sıfatı diyor. Ee, burada tabii İbni Sina söz konusu olduğu için ilim diyeceğiz. Ee, şey diyordum ben arkadaşlar konuları kaçırmayalım diyordum. Varlık, varlık, metafizik varlığı inceleyen ilim. Sonra onu biz varlığın haldeyle araştırdık. Oradan Tanrı'nın ispatlamasına geldik. ispattan onun sıfatlarına geldik. Sıfattan, şimdi nereye geliyoruz? Tanrı'nın alemi var etmesine. Yani onun alemle ilişkisine e, geliyoruz. E, bunlar i̇bn felsefesinde birbirleriyle birbiriyle irtibatlı, sıralı bir şekilde e, incelenmektedir. Şimdi sıfatlar bahsine neden geldik? Oradan çünkü biz e, metafizin bir temel meselesi kozmoloji, alem nasıl meydana gelmiştir, Tanrı-Alem ilişkisi e, konusunu ele alacağız. E, şimdi Tanrı'nın burada özellikle e, Allah'ın Alim yani e, bilgi sahibi olması sıfatı i̇blis Sina'ya göre e, bütün sıfatları kendisinde toplayan e, en asli sıfatıdır. Ee, varlık buradan taşmaktadır. Şimdi bunu anlatacağız. Sen yakıştır. Ee, sıralamayı şöyle kısaca söyleyebiliriz. Metafizik e, İbn Sina metafizi burada tabii daha ayrıntılı ama burada olduğu şekliyle söyleyeyim. Önce Metafiziğin adı konusu ve meseleleri buradan başlar. Sonra ikinci olarak varlığın halleri yani varlığın halleri derken ezelilik sonradanlık, öncelik sonralık ondan sonra zorunluluk mümkün, imkansızlık gibi ve varlık mahiyet yukarıda söylememiştim gibi varlığın halleri Birincisi varlığın, birincisi metafizin konusu, adı, konusu, esenleri İkincisi varlığın halleri. Üçüncüsü e, Tanrı ispatlaması yani ispatı vacip e, ki burada biz imkan delilini anlattık. i̇bn Sinan'ın kullandığı delil imkan delilidir. Dördüncüsü sıfatlar ve beşinci olarak da biz şimdi neyi inceliyoruz? E, Tanrı-alem ilişkisi. Tanrı ileme ilişkisi arkadaşlar e, kelam ilminde biliyorsunuz yoktan yaratma teorisiyle e, açıklanan bir meseledir. E, kelam ilmi e, kelam ilmi tabi naslara dayalı olarak akıllı yürütme yapan e, onları merkeze alan onların lafzi anlamlarını e, esas alan arkasındaki bahçenin anlamları yani doğrudan lafzi anlamları esas alan e, bir ilim olarak alemin Allah'ın ol demesiyle meydana geldiğini e, kabul eder. Ki buna e, kelamda yoktan yaratma denir. Tabi e, yoktan yaratma doğrudan Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde aslında anlatılmıyor. Rezoklarında iddia ettiği üzere e, bu kelamcıların bir teorisidir diyorlar. Yoktan yaratma Kur'an-ı Kerim'de apaçık olsa zaten bir mesele kalmayacaktı. Dolayısıyla e, filozoflar bu e, kelamdaki yoktan yaratma şeyini kabul etmiyorlar. E, anlayışını. E, yoktan yaratma arkadaşlar e, kelam ilminde yine sıfatlarla ilgili aslında e, bir konudur. E, nasıl sıfatlarla ilgili bir konudur? E, Tanrı mutlak kudret sahibidir. Kadir. Kadir mutlaktır. Gücü her şeye yetendir. Dolayısıyla onun yoktan yaratması akıl dışı bir şey değildir. Akıl bunu da kabul etmelidir. Eğer onun mutlak güze sahibi olduğunu kabul ediyorsa o zaman onun yoktan da kün deyince feyakün olmasında kabul etmesi akıl dışı değildir. Dolayısıyla yoktan yaratma, yoktan yaratma akla aykırı bir şey değildir. E, filozoflar ise dediğimiz gibi bunun açık olmadığını e, ve e, bunun yerine başka bir teorinin kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. E, bu teori tabi burada anlatacağız ama biraz teorinin nereden geldiği sahipleri kimdir, iddiaları nedir, onun üzerine biraz durmak lazım. E, ve temel ilkesi nedir bu şeyin, e, onun üzerine durmak lazım. Neden yani şeyi kabul etmemelerinin sebebi ne, yoktan yaratmayı durduk yere... E, başlarına iş aramıyorlar tabii ki. Bunların bir takım gerekçeleri var. Şimdi e, sudur teorisinin en temel ilkesi arkadaşlar burada da görüyorsunuz. Sayfa Türkiye'de herhalde burası. Pardon, 48. E, sudur teorisini İslam dünyasından önceki e, dönemde e, İslam döneminden önceki dönemde e, bir başka filozof e, Pilotinus adlı filozof iddia ediyor. Plotinus'un iddiasındaki temel varsayım alemin yani tanrının dışındaki varlığın çoklukları barındırdığını bir çokluk aleminden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu çokluk aleminin tek olan bir ilkeden çıkmasının aklen kabul edilemez olduğunu halde olduğudur. Yani tek olan bir varlık var, tek bir ilke var ama öbür tarafta ise bir çokluk var. Tek, tekten çokluğun çıkması e, akli değildir diyor. E, tabii İslam filozofları İslam'dan çok önce ortaya yapılmış olan e, bu e, şeyi e, Platon pardon Aristoteles'le irtibatlandırarak ele alıyorlar. Çünkü e, bu Platonus adlı filozoftan ziyade İslam filozofları bu teorinin Aristoteles'e ait olduğunu, Aristoteles'in alem anlayışının e, bu olduğunu e, kabul ediyorlar. E, ve bu teoriyi de Aristoteles'e ait bir teori olarak e, görüyorlar. Birden ancak bir çıkar e, ilkesine dayalı bu sudur teorisini. Ve aynı zamanda e, kelamdaki yoktan yaratmanın da aklen bir takım eksiklikler barındırdığını düşünüyorlar. Özellikle e, yoktan yaratma ile ilgili eleştirilen bir tanesi e, şudur yoktan yaratmada, yaratmanın zamanın bir devrinde başlamış olduğu kabulü de vardır. Halbuki bu durumda Tanrı'nın o yaratmaya başlamadan önceki durumu tartışmaya açılacak bir şeydir. Yani onun yetkinliğine halal getirecek bir şeydir bu filozofların iddiasına göre. Çünkü... E, Tanrı, Kur'an-ı kendisini de e, açıkladığı üzere, işaret ettiği üzere O her an bir işbize nedir? E, Buymaktadır. Dolayısıyla onun her daim fail olması, e, fiilinin e, işlerliğinin olması lazım. Fakat yoktan yaratmada ise, e, yaratmanın zamanı bir döneminde başlaması gibi Tanrı'nın mükemmelliğiyle, onun yetkinliğiyle, kemaliyle çelişen bir durum söz konusu oluyor. O zaman bizim e, varlık vermeyi ezeli bir şekilde almamız gerekir diyor filozoflar. Yani varlığın ezeli olarak verilmesi ne demektir? Tanrı'nın e, temel sıfatı olan alim yani onun bilgi sahibi olması demek, onun aynı zamanda varlık veriyor olması demektir. Tanrı var olduğundan beri, tabi bunu biz tırnak içinde kullanıyoruz, var olduğundan beri diyemeyiz. Tanrı var olması, ezeli yani başı olmayan bir varlık e, var olması e, ile birlikte e, var olması aynı zamanda yani bu birlikte derken bir zaman kastetmiyorum var olması onun bilgi sahibi olmasında beraberine getiriyor. Bilgi sahibi olduğu onun aynı zamanda varlık vermesi anlamına geliyor. Yani var olması var olması bilmesi demek bilmesi de varlık vermesi demek. Öyleyse e, varlığın onunla birlikte ezeliliği söz konusu oluyor. Tabi burada şöyle bir durum var. Onun varlığıyla bilgisinde, ezeli ilminde olan bilgilerin de bir şekilde onun ezeli ilminde varlık sahibi olduğunu görüyoruz. Yani mesela işte X varlık tarihin bir devrinde olacak. Kıozofların söyledikleri şey şu. Onun var olması ile ilgili bilgi tanrıda ezeli olarak var. Dolayısıyla o varlıkla ilgili bilgi onda ezeli olduğuna göre o varlık da aslında zihnen ezeli oluyor. Aslında iddia ettikleri şey bu. Buna filozoflar mümkün mahiyetler diyorlar. E, mümkün mahiyetler şu demek. E, zamanın bir döneminde varlık kazanacak kazanacak olan varlıkların varlık kazanmazdan önce e, zihinde bir varlık olarak e, durdukları yani zihinde bir varlık nedir? Daha anlayacağımız bir tabirle Allah'ın ezeli biliminde onlar e, vardırlar. Filozoflar diyorlar ki Eze -il, ezeli ilimde var olan şey aynı zamanda bir varlık demektir. Dolayısıyla varlıklar bu anlamda ezelidir dememizde hiçbir e, sakınca yok. E, bunu arkadaşlar e, tasavvufta bizim e, Muhittin İdravi ve Sadretin Konevi tasavvufunda da aynı teorinin biz olduğunu görüyoruz. Orada e, ayağını sabite dediğimiz varlıkların varlığa gelmezden önceki ezeli ilimdeki e, karşılıkları demektir ayağını sabite. Bu varlıklar varlığa gelmezden önce de bulunmaktadırlar. O zaman varlıklar bu anlamda Tanrı'nın ezeli ilmiyle olduklarından dolayı, ezeli ilmiyle birlikte olduklarından dolayı e ezeli e Fakat e bu bilgi manasında ezeliliğin peki varlık manasında yani dış dünyada var olmaya dökülmesi nasıl oluyor? İşte burada e sudur teorisinin yani sudur taşma demek. Bilginin taşması demektir. Farah böyle de de öyle, da. Bilginin Tanrı'dan taşması. E, yani onun ilim sahibi olması, sahip olduğu bilginin kendisinden çıkması demek sudur. Taşma e, bu demek. E, ve bu da zorunlu olarak gerçekleşen bir şey. Yani Tanrı'nın bilmesi e, nasıl onun için doğal bir şeyse varlık vermesi onun için doğal ve zorunlu olan bir e, süreçtir. Fakat bu sürecin de e, bir hiyerarşiye göre olması lazım. Yani ne demektir bu bir hiyerarşivir? Az önce bahsettik. İşte zamanın bir devrinde var olacak olan varlıklar dedik. İşte o varlıklara sıra gelmeden önce bunun bir süreç içerisinde olduğu nu ima ediyor Sudur teorisi. Yani bir hiyerarşi ve süreç. Bu hiyerarşi ve süreç Tanrı'dan öncelikle ona en yakın varlıklar olarak meleklerin taşması kendi varlığından meleklerin taşması, feyiz etmesiyle, feyizan etmesiyle e, oluyor. E, fakat bu da böyle birden çokluk şeklinde değil de e, bir süreçle belli bir e, şeyle. Bu anlamda ben de oradan melekler dedim. Konuyu anlatabilmek için filozoflar e, Farah abi devrim sinada tanrıdan bilgi, ilim sahibi olan e, Farabi'nin akıl dediği tanrı hem akıldır bilginin kaynağıdır. Hem akledendir, akildir ve hem de makuldür. Kendi kendisini akledendir. Dolayısıyla bu durumda ondan bilgi taşıyor. Ama bu taşma bir sırayla oluyor. Bir sırayla oluyor. İlk ondan taşan varlık arkadaşlar. Bunun bilgisinden ilk taşan varlık, sudur eden varlık filozofların akıl dediği ilk akıl. Akıllar yani filozoflar akılların öncelikle taştığını ve bunun da on taneyle sınırlı olduğunu söylüyorlar. Farabi bunların bizdeki melekler olduğunu söylüyor. Hangi melekler? İşte mukarrebul melekleri, tanrıyan yakın olan, Allah'a en yakın olan melekler. Buradaki yakınlık Tabii mekan anlamında değildir. Mertebe manasında bir yakınlıktan söz etmek mümkün. Ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz hamele-i arş denilen melekler var. Yani arşı taşıyan melekler. Lezzine yehmilûnel arşe. Ayet-i kerimesinde. Dolayısıyla e, bu sudur teorisini e, şey yapan bu Plotinus e, e, bu teori İslam dünyasına girdikten sonra bizim İslam filozofları bunu daha bir İslami ileştiriyorlar, ve e, İslam'ın melek anlayışını bu teoride e, bir şekilde barındırıyorlar. İçerisine dahil ediyorlar. Dolayısıyla e, çok olan varlığın da Tanrı'dan meydana gelmesinde bir süreç içerisinde olduğunu, önce Tanrı'dan, onun ezeli ilminden e, şeylerin, meleklerin ama büyük meleklerin yani bu dört büyük meleğin dışında daha mukavebun dediğimiz meleklerin e, sırasıyla meydana geldiğini ama o meleklerin aynı zamanda bir var edicilik fonksiyonu da var. O melekten bir sonraki melek taşıyor. Böyle melekler dünyası alt, alt alta geliyor 9 kategori halinde ve 10. da Cebrail'de bu süreç sona eriyor. Bunu tabii filozoflar daha teknik tabirlerle ifade ediyorlar. Şimdi o teknik tabirler nasıl onu görelim arkadaşlar. Şurada sayfa 49'da galiba bir filmimiz var, tablomuz var. Bu tablo 10 akılla, 10 melekle nihayete ediyor. Ondan sonra cismani alem başlıyor. Yani meleklerin o sıralaması bittikten sonra, mertebeler bittikten sonra bundan sonra cismani alem ve o cismani alemin içerisindeki insan nefisleri, insanların bedeni varlıkları dünyaya geliyor. Madde, cisim oldu olan cismin olduğu bu dünyada bunlar meydana geliyor. Dolayısıyla hiyerarşi ve süreçten kastettiğimiz şey bu. Ve bu anlamda i̇bn Sina'da daha önce Amiri'de de başka bir kendi e, ekonomiden bir filozofta da gördüğümüz gibi e, varlık vermenin i̇bn Sinada iki tür olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir, e, ezeli varlık verme e, Allah'tan taşan bu e, akıllar, melekler e, alevinin e, ezeli bir varlık vermeyle e, var olduklarını ki i̇bn bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki tabirlerden iddiayı kullanıyor. İlk ve örneksiz yaratmak manasına girebiliyorsunuz. Vediya yani kelimesi. İbdia bu anlamda bu akıllar alemindeki bu e, meleklerin, akılların e, ilk bir örneksiz e, olarak var olması manasına geliyor. Tanrı'nın inayetinin yani kendisinin aşağıdaki varlıkları e, gözetmesinin bir sonucu olarak e, bu varlıklar meydana geliyor. Onlar iddia ile meydana geliyor. Onuncu akılda yani Cebrail'den sonra arkadaşlar e, ki burada bizim faal akıl diye geçiyor buradaki tablomuz arkadaşlar. Bu onuncu akıl oluyor. Faal akıl e, bizim kaynaklarda e, Cebrail kast edilir. Bu e, buradan sonrası e, maddi alem dediğimiz alem. Filozoflar bunu ay altı alem diyorlar. Ay üstü alem e, ay altı alem. Burada ay küresi görüyorsunuz ay üstü alem yani göklerin yukarıları, üstleri, melekler aleminin olduğu alem ve tanrının yakın olma. Bu bu alem ibda ile meydana gelirken ay altı alem yani Cebrail'den daha aşağıdaki alem ve e, içerisinde bitki canlı hayvan türlerinin olduğu, insan türünün olduğu, madenler, e, taş vesaire, dört unsur, hava, toprak, su, ateşin olduğu bu maddi alem ise e, halk ve takvin ile var ediyor. Böyle bir ayrıma gidiyorlar. Yani iki farklı var etme şeyi var. Yani var etmesi var. Farklı şekilde var etmesi zaten onun şeyinde bir delilidir. Kudretinde bir delilidir. Kur'an-ı de geçer. Şimdi bu burada tabii kompleks bir tablo var. Ben bunu size nasıl basitleşterek anlatayım diye düşünüyorum. Şimdi burada görüyorsunuz sekiz tane şey var iki tane yani, ay ve güneş yıldız ondan sonra e, onun dışında altı tane e, gezegen var Zühal, Müşteri, Merih, e, Zühre ve Otarit. yani bunlar o dönemde çıplak gözle görülen gezegenler ve yıldızlar sekiz ediyor. Ondan sonra bütün bunların üzerinde sabit yıldızlar küresi ve onun dışında onu da çevirilen bir ilk sema. Şimdi burada iç içe geçmiş 10 tane e, sema düşünün arkadaşlar. 10 tane e, gök var. E, bu 10 gök tabi o zaman aslında bu e, şöyle bir şey var. Çıplak gözle gürülen e, bir gök haritası var. O gök haritası temel alınarak oluşturulmuş bir alem tasavvuru. Halbuki biz bugün biliyoruz ki alem e, o bizim e, şu an burada gördüğümüz bu bizim filozofların e, şey yaptığı teorize ettiği e, tablodan çok çok daha geniş bir alem tasavvuru var. Onların alem tasavvuru, alemin bunlardan ibaret olduğu e, onun dışında en geniş sema ilk sema, onun ötesi tasavvur edilemeyen sema. Şimdi burada ise şöyle bir süreç var arkadaşlar. Bunu çok e, Ayrıntılı. Hatta hiç sormayız yani. Ayrıntılı değil sadece e, başlık olarak olabilir. Burada bir sürü ayrıntı var. Onlara girmeyeceğiz. Burayı nasıl anlayabiliriz? İsterseniz ona odaklanalım. Şimdi burada arkadaşlar e, filozofların e, sudur teorisini anlatırkenki şeyleri e, yaklaşımları temel yaklaşım birden ancak bir çıkar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çünkü çoklu olan alemin tek olan bir ilkeden e, birden e, meydana gelmesi çokça meydana gelmesi çoklu olarak meydana gelmesi onun e, yetkinliğine de aykırı. Neden? Çünkü e, hemen maddi alemin ondan direkt başlaması, e, onun maddiliği gibi bir şeyde sızman barındıracak bir anlayış. Filozoflara göre bu da kabul edilemez. Onun için maddi aleminin başlamasından önce e, arada bir e, e, maddi olmayan akıllar aleminin, melekler aleminin olması lazım. Onun için bunun bir süreçle meydana gelmesi lazım. İşte burada görüyorsunuz. Şey diyeceğim arkadaşlar. Bu ben Mouse oynattığım zaman siz görebiliyor musunuz onu? Yoksa sadece sayfa mı gözüküyor? Evet. Göremiyorsunuz. O zaman şöyle anlatarak gidelim. Şimdi birinci daire olarak tanrının savur edildiği bir vacibül vücut. Onun kendisini akletmesinden, yani kendisini bilmesinden ilk akıl dediğimiz ilk melek e, meydana geliyor arkadaşlar. Şimdi çokluğu da filozoflar buradan başlatıyorlar. Şimdi burada arkadaşlar iki ilkimiz var bu tabloyu anlayabilmek için. Bir, e, mutlak akıllar aleminde bir olan varlıktan e, daha doğrusu e, şeyin Sudur teorisinin başındaki ilkeden, ilk ilkeden, ilk ilk vaci vücutta ancak tek çıkar. Yani ondan e, tek bir varlık çıkar. Ondan çokun çıkması e, kabul edilemez. Yani tek olandan tek olanın çıkması. Bu birinci şeyimiz arkadaşlar. Birden ancak bir çıkar. Bu birinci ilkemiz. İkinci bir ilke. Burada e, ki melekler dediğimiz varlıkların e, bir sonraki aşamadakine varlık verme gibi bir özellikleri de var. Tabii bu ne kadar İslam'daki melek anlayışıyla uyuşuyor o ayrı bir konu. Ama e, kısmen de uyuşuyor, onu da söyleyebiliriz. Yani bazı meleklerin e, doğada tasavvurları, doğa üzerine tasavvurları bulunmuyor bunu biliyoruz. Şimdi burada demek ki e, iki ilke var. Bir, bir olandan biri çıkıyor. Bir olan ilkeden biri çıkar. Ondan ki varlıklar e, kendisinden sonrakilerin meydana gelmesini sağlıyor. Şimdi bu durumda Tanrı'nın kendisini akletmesi, ezeli ilminde e, olan varlıkları akletmesi birinci e, bizim en baştaki dairemiz vacibun vücut. Ondan ilk akıl meydana geliyor arkadaşlar. E, i̇lk akıl meydana geliyor. Birinci akıl meydana geliyor. Şimdi işte çoklukta buradan itibaren başlıyor. O ilk aklın e, meydana gelmesi, Tanrı'nın kendisini akletmesinin bir sonucu. Bu ilk aklın ise ikili bir fonksiyon var. Bir taraftan kendisini düşünüyor. O kendisini düşünmesinden sonra ikinci akıl meydana geliyor. Hayır ilk akıl Cebrail değil arkadaşlar. O onuncu akıl olacak. Aşağıda faal akıl yazan en alt kategori. Yani Cebrail'in genelinde daha büyük melekler var bu teoriye göre. Cebrail onuncu sıradaki. Şimdi bu ilk akıl ise ikili bir fonksiyona sahip. Evet, Birden çıkan bir İlk akıl, evet. O. Ondan sonra onun ise çokluk ondan sonra başlıyor. işte burada görüyorsunuz. O bir taraftan anlayı düşünüyor. Yani kendisini vardan ilkeyi düşünüyor. İkinci akıl meydana geliyor bu düşünmesinden, bu akletmeden. Diğer taraftan da kendisini, e, kendi varlığını düşünüyor. İşte bu kendi varlığını düşünmesinden de e, felek, ilk sema meydana geliyor. İlk e, gök alemi. O, o ilk gök aleminin aklı yani feleğin nefsi meydana geliyor. Bundan sonraki süreç hep aynı arkadaşlar. Sadece burayı anladık mı? Bu bundan sonraki süreci anlamak kolay. Yani e, hayır ilk akıl Allah değil arkadaşlar. Allah vahcı bir vücut zaten. Tabi Farah abi ona ilk akılda diyor. E, i̇lk akıl birinci melek. Arkadaşlar birinci akıl birinci ondan sudur eden melek. E, i̇şte çokluğunda başladığı şey orası. Şimdi bunu bizim bazı Hadisleri de dayandırır şeyler arkadaşlar. Yani Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır diye bir hadis geçer bizim kaynaklarla verirse Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir şeklinde. İşte burada kastedilen şey aslında o dini kaynaklarda geçen o filozoflar bunu teorize ediyorlar. İlk akıl işte ilk melek arkadaşlar sorularınızı da cevaplıyorum bu bir taraftan. Birden ancak bir çıkar dedik doğru. O sadece ilk Allah için geçerli olan bir şey. O bir gerçek bir o gerçek bir ehad ondan bir çıktı. O, ondan sonra ise çoğalıyor şey. Yani süreç ondan sonra çoğalıyor. Zaten e, burayı e, bundan sonraki bundan sonraki çokluğu anlatabilmek için böyle bir teoriye başvuruyorlar. Eğer ondan sonra da yine bir çıkmaya devam etse zaten alemde çokluk meydana gelmeyecek. Onun için e, <gülüyor> birden ancak bir çıkar ilkesi en baştaki vacibü vücud için geçerli. Sonrakiler ise Çokluk meydana gelmesinin sebebi, İşte çokluk nasıl meydana geliyor? Tanrıdan meydana gelen ilk varlık, ilk sudur eden varlık, ilk sudur eden varlık hem Tanrı'yı düşünüyor, ikinci akıl meydana geliyor hem de kendisini düşünüyor. İlk gök küresi ve onun aklı meydana geliyor ve bu aşağı indiçe böyle devam ediyor. İkin, i̇lk aklın ikinci aklı, ikinci aklın üçüncü aklı e, oluşturması süreci de tabi kendi başlarına onların sahip oldukları bir güç değil zaten arkadaşlar. Onu öyle anlamayalım. E, müdahalesi yok diye, diyemeyiz. Neden? Çünkü ne dedik? ilk aklın Tanrı'yı düşünmesinden ikinci aklı meydana geliyor. İkinci aklın Tanrı'yı düşünmesinden üçüncü akıl meydana geliyor. Yani onların varlık vermeleri aslında Allah'ın varlık vermesi. Onlar üzerinden gerçekleşiyor. Böyle bir e, teori arkadaşlar. Ama bunda da neden böyle yapıyorlar? Şöyle böyle. Şunun için böyle yapıyorlar. 10. E, akla yani faal akla Cebrail'e geldiğimiz zaman Cebrail'den sonra maddi alemin meydana gelmesi söz konusu olacak. Tanrı'nın doğrudan maddeyi var etmesi e, onun mükemmelliğine aykırı. Yani o var, maddi olmayan bir varlık. Maddi olmayan e, varlık olduğuna göre maddenin de doğrudan ondan çıkmaması lazım. Onun bir aracı <gülüyor> aracıdan meydana gelmesi lazım. Onun için ama yine o aracı da bunu tek başına yapamıyor arkadaşlar. İşte sudur teorisi böyle bir anladım. Ondan sonra 10. akıldan sonra arkadaşlar kismani alem, maddi alem zaman içerisinde yaratmayla meydana geliyor. Evet şimdi... Burada ben hemen şunu da sizlere aktarayım arkadaşlar. Bu e, tasavvufta da e, kabul edilen bir şeydir. E, tasavvuf bunu nasıl anlatıyor? Tasavvuf şöyle anlatıyor. E, bir kutsi hadise ki kaynaklarda mevzu olarak geçen ama tasavvuf literatüründe alemin meydana gelmesinin dayandığı bir anlatımdır o. E, ona dayanır. E, nasıldır o? kün tükenzen yani ben gizli bir hazine edim ve bilinmek istedim. Şimdi burada arkadaşlar bilinmek istedim derken eee kökünden türeyen bir fiil olarak ulaf bilinmek istedim. Yani tanrı ak eee aynı zamanda bilinen onunla ilgili bir kavram. Dolayısıyla bilinmenin bilinmek istemesinin bir sonucu olarak da sonraki varlığı meydana getiriyor. Bu sonraki varlık tasavvufta da bir sudur ile, Tanrı'dan taşmak suretiyle meydana gelir. E, bu e, tasavvufta bazı ekollerde hakikati Muhammediye inancında Hazreti Peygamber'in nurudur. O ilk var olan varlık. E, Manihe izinde Hazreti İsa'nın nurudur falan. E, yani bu sudur teorisi sadece filozoflara has bir şey değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. İslam'da tasavvuf kültüründe olduğu gibi İslam öncesi başka Dinlerde ve gnostik kültürlerde de e, bu vardır. Burada yapılmak istenen böyle bir şeye e, yönelmelerin temel sebebi Tanrı'nın ismani ve maddi alemi doğrudan yaratmasının, var etmesinin, onun e, maddeyle karışması gibi bir sonucu akıllara getireceği doğuruyor. Bir takım sorunlar doğurduğunu inandıklarında, e, onun mutlak bir olduğunu, mutlak birden çokluğun çıkmaması gerektiğinden gibi şeylere dayanıyor. Tabii e, bunlar kelamcılara göre, e, bizim İslam eşari kelamcılarına göre tamamıyla batıl fikirlerdir. Neden batıl fikirlerdir? Yukarıda da bahsettim. Biz Tanrı'nın kaderi mutlaklığını kabul ettiğimiz durumda e, böyle bir e, soru zaten aklımıza gelmeyecektir. Yani biz Tanrı'nın mutlak kudret sahibi olduğunu aklettiğimiz zaman bunun anini nasıl yaratması e, bizim için bir sorun teşkil etmeyecektir yok, yoktan yaratma da bu anlamda e, filozofların iddia ettiği gibi e, Tanrı'nın mükemmelliği ile çelişen bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla e, kelam alimleri de bu teoriyi e, kabul etmeyecektir. Özellikle e, ileriki yüzyıllarda ilerden sonra Gazali'nin haftaya anlatacağız. E, filozofların en önemli eleştirisini e, yönelttiği konu metafizikle ilgili e, konulardan bir tanesi yani bu alemin kadim olduğu anlayışına götürüyor bizi diyor Gazali ve başka kelamcılar. Onun için sudur teorisini tabii ki kabul etmiyorlar arkadaşlar. Şimdi bütün bu sudur teorisiyle ilgili birçok başka eleştiriler de var. Teorinin ile ilgili de eleştiriler var. Yani felsefi açıdan çok sorunlu olduğunu kabul eden alimler ve filozoflar da var. Mesela i̇bn ee, İbn-i Üç'te sudur teorisini eleştiren bir filozoftur. Dolayısıyla filozoflar e, arasında da bu konuda bir fikir birliği İslam düşünme tarihinde e, yoktur. Onu da söylemek lazım. Ama diğer taraftan e, i̇bn Sinay'a buradan yakın olan isimler tasavvuf yerineğidir. Onu da e, söylemek mümkün. Bu arada böyle notlarınızı görüyorum. Böyle hemen e, harcamayalım arkadaşlar. Bu e, ...teorinin kendi içerisinde e, anlamlı bir bütün oluşturduğundan e, bahsetmek mümkün. Bu bir çizim tabii ki. Ben daha farklı çizerdim bunu. İçiçe geçmiş gök küreleri şeklinde. E, en dışta o gök kürelerini e, dışında e, sınırı olmayan bir tanrı şeklinde e, çizilse daha makul, daha anlaşılabilir bir şey olabilirdi. Burada tabii dediğiniz gibi eleştiriler var. Ee, tabi tasavvufta ilk akıl nuru Hazreti Muhammed, ee, işte nuru Muhammed, Muhammed'i inancı var ya. E, onun için yani levlake levlake hadisi de bu sudur türsün yansımasıdır arkadaşlar yani bu dönemde gelmişken söyleyelim. Benim bildiğim kadar kaynaklarda e, yok ama tüm yazman üslaharı ya da çok fazla yaz incelemek lazım. Belki bir başka kaynakta karşımıza çıkabilir. Böyle bir kolaylaştırma kavisinden yapılmış bir şey. Tabii bu da e, anlamlı kılıyor ama e, Tanrı'nın e, sınırlandırılamazlığı, kuşatılamazlığı bence iç içe geçmiş e, kürelerle daha e, makul olur ve en dışta Tanrı e, olur ve onun da sınır olmayan bir şekilde e, çizilmesi de mümkün tabi. Evet şimdi arkadaşlar bu bir teori tabii yani bir hipotez ve bir iddia dolayısıyla bu iddianın da mutlak doğru olduğu görüşünü tabii ki biz savunmuyoruz ama sadece bizim burada yaptığımız İslam düşünce tarihinde Tanrı alem ilişkilerini nasıl temellendirildiği anlamak noktasında bakıyoruz. Aynı şekilde biz e, kelamdaki yoktan var etmeyi de e, bu anlamda anlamaya çalışmak. Sudur teorisinde yine tasavvuftaki sudur, Nur Muhammed'i Hakikat Muhammed'i Muhammed ve diğer dinlerdekileri de e, görmek. Bu sadece arkadaşlar e, tarihteki e, metafizik düşünceleri anlamak açısından anlamlıdır. Yoksa bana sorarsanız alıp da bunları gündelik hayatımıza bunun bir yansıması olacak şekilde bunları düşünmek çok da doğru olur doğru olmaz kanaatini arkadaşlar Safiya'nın benim öyle kurtulma gibi bir şeyim yok gayet rahatımız yerinde zihin konforum da yerinde bir problem yok yani eğer siz öyle algılıyorsanız bilmiyorum ...derside anlatmak durumundayım, onun için... ...yok sorulardan ben yorulmuyorum. Ama çok pragmatik bir soru sordum. Zorun pek bana etik gelmedi yani. Ee, sadece onu söylemek istiyorum. Yani böyle o zaman düşünürsek derslerimiz çok çok... Ee, pragmatik bir ilişkiye dönüştürerek inceleyeceğiz, şuradan soru çıkar ya da soru şöyledir diyelim o zaman hiç, bence bütün dersler için de bu mümkün olabilir. Dersleri anlatmayalım değil mi? Bilmiyorum. Burada baştan beri söylüyorum, biz insan felsefesini bir ilahiyat misyonu ve nasulunu kazanmak için okuyoruz, diğer dersleri de öyle. Ben başta da söyledim, bu teori kabul etmek, etmemek o bakımdan bakmıyorum. Tarihteki bir metafizik düşünce, metafizik bir teoridir bu. Yani onu anlamak anladığımız kadarıyla tabii. Biz de ne kadar anlatabildiysek ee, çok yüklenmedik umarım. Evet. Ee, yukarıda arkadaşlar sudur, feyiz. Bunlar geçti. Bundan sonra inayet e, kavramı geçti. Bunlara ayrıca tabi dikkat edin. Sonra birden alacak bir çıkar ilkesi. Neden filozoflar böyle bir teoriye ihtiyaç duydular? Vesabili bayağı bir böyle e, şeyden de bahsettik e, arada. Evet. Evet arkadaşlar. Dersimizi bitirdik. E, şimdi e, yarın akşam bir ek ders yapacağız arkadaşlar. E, saat 21 ve e, 22.40 arasında e, 11. ünite gazaliye işleyeceğiz inşallah. <gülüyor> e, şimdi şeyle baktım. Murat Bey ile yazıştık. O da e, duyurduğunu söylüyor. Programda gözüktüğünü söylüyor. Evet. Arkadaşlar yarın akşam 11. ünite yapacağız. Gazali daha ee, farklı konular, filozoflara eleştirileri bu sefer e, göreceğiz. Şimdilik e, başka, bu akşam yaptığımız derslerle ilgili madde madde zaten onu bir ara anlattım. 5 e, madde galiba, 6 madde mi? Şey yaptık. Burada özetledik. Sudur teorisi ee, yaratma, yoktan yaratma teorisine bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Haya e, Plotinus, e, ondan da önce bahsettik. Bu teoriye eleştiriler var. Bu eleştirinin en önemlisi e, Gazali'den, Farad, e, şeyden, e, Fahrettirnazi'den bir e, bülüşten geliyor özellikle. Final sorularınız arkadaşlar e, ünite sorunlarından olmayacak. E, onun için dersleri inşallah iyi takip ediyorsunuz. Belki birkaç tane çıkar o ama e, notlarınızın içerisinde hazırlanacak sorular. Onun için e, notları da ayrıca inşallah alıyorsunuzdur aralarda e, Bu derste ben 6 maddede özetledim genel olarak ne işledik. Onların her birisi şöyle er 4 ders cümleli karşılığı da var. Onu da söyledik arkadaşlar. Evet, bekliyorum böyle bir. Kaç dakikam daha var? Mesela ben ders soruyorsanız 9. Yarın akşam 9. 10-40 arası Evet arkadaşlar ee, soru gelmedi. Öyleyse bu, bu akşam biraz bir dakika Evet arkadaşlar o zaman inşallah yarın akşam görüşmek üzere. Sizlerden de var, razı olsun. E, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.